Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, da tüf, mübarek, müzellâ, musaffâ, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, kiramın, enbiya-i izahımın, saadat kiram hazaratına, cümlemizin geçmişlerine, ruh şeriflerine, vatanımızın, milletimizin bütün İslam dünyasının selametine, şerlerinden muhafazası için, bir fatih-i şerif, üç ihlası. Muhterem Kardeşlerimiz Cenab-ı Hak okunan ayet-i muktezasından hisseler almayı ihsan eylesin cümlemize. Malum bu dünya bir imtihan dershanesi. Cenab-ı Hak peygamberleriyle irşad ediyor. Suhlar ve kitaplarıyla irşad ediyor. Kainattaki azamet tecellileriyle sanat harikalarıyla irşad ediyor. Rabbimiz kulunun cennete girmesini istiyor. Ve bu iki engel, nefis ve iblis engelini bertaraf etmesi de zaruri. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de bize devamlı mesajlar veriyor. Ve bu mesajlara bir gönül vermemiz ve tatbikata geçirmemiz. Lillâh Kur'an-ı Kerim'in son üç cüzü, İstikbalimize ait, gerçek istikbal. Cenab-ı Hak diyerek bir ayet-i kerimede ey iman edenler Allah'tan ittika edin, herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yani bu dünyadaki yarınlar izafi bir yarınlar. Esas yarın ahiret yarını ve bu ahiret yarından sonra istikbalimiz belli olacak ve bu istikbale hazırlanabilmek. Cenab-ı Hak, kıyametin bir şiddetini bildiriyor. Bu dünyada imtihan âleminde en ufak bir rahatsızlığından bir hastadan korkuyoruz. En ufak bir depremden vesaireden gelen harizi ve semai felaketlerden bir endişe içindeyiz. Canımız çok tatlı. Cenab-ı Hak esas olan bir şiddetli günü bildiriyor o şiddetli güne hazırlanmamız. Zaman çok mühim. Her şeyi geri almak, bedelini ödemek mümkün, fakat geçen zamanı geri almak mümkün değil. Yani hayat ırmağı çok hızlı akıyor. Cenab-ı Hak her ayette bize ayrı ayrı bir kalbi derinlik istiyor ve tefekkür istiyor. Yine bu kıyamete ait okullar, ilk ayet şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler buyuruluyor. O kıyamet hakkında çok muhtelif ayetler var. Korkutucu ayetler var. Sevindirici ayetler var. Ben Oradaki o manzaraya birkaç ayet burada nakledersek, Enbiya Suresinin sonunda Cenab-ı Hak, düşün o günü ki diyor, ''Yazılı kağıtların, tomarın dürer gibi, yani bir kitabın sayfaların dürer gibi o gökyüzünü dürüceğiz.'' buyuruyor. Yani dürülen o gökyüzü sonsuz bir okyanus, bir boşluk okyanusu. Ne kadar yıldız var sayısı adedi de rakamlar biter. Denizde, çöllerde ne kadar kum tanesi varsa o kadar yıldızlar var, galaksiler var. Hepsini o gün düşün o günü diyor, o günü tefekkür et. Hepsinin bir kitabın sayfalarını dürer gibi, bir tomarkal dürer gibi dürüceğiz Cenab-ı Hak buyuruyor. Tıpkı diyor ilk yaratmaya başladığımız gibi, onu tekrar eski haline getireceğiz. Bu diyor üzerimize aldığın bir vaattir diyor Cenab-ı Hak, bir sözdür. Allah'ın sözü bu, bir fâniğin sözü değil. Bu mutlaka yerine gelecek, onun için o günü düşün buyuruyor. Düşün, hareketlerini ona göre tanzim et. Yine Cenab-ı Hak Suresi'nde başından itibaren, o kıyamet gününün depreminin büyük bir deprem oldu. Şöyle basit bir dünya depremi gibi değil. Yine birkaç misal veriyor ona bak orada. Bir emzikli kadın nasıl orada çocuğunu bırakır diyor. O öyle bir yani bir annenin öyle bir misal veriyor ki cenabı hak emzikli olan bir çocuğunu bırakması imkan imkanı yok. Yani o emzikli çocuk anneye bir zamp gibidir. O şiddetten bırakacak buyuruyor. Hamile kadın da ifrah edecek buyuruyor korkuda. O gün insanlar bir serhoş vaziyette ve bu serhoşluk Allah'ın azabından bir serhoşluk durumunda. Yine Cenab-ı Müzemmil Suresi'nde peki diyor inkar ederseniz diyor çocukları ihtiyarlayacak o günden kendi nasıl kurtaracaksınız? Yani bugün biz hiçbir çocuğun korkudan ihtiyarladığını görmüyoruz. Mümkün değil o. Fakat ne kadar bir şiddetli gün ki o günün şiddetinden çocuklar aksakallı Yüzleri buruşmuş, kırışmış ihtiyarlar haline gelecek buyuruluyor. Yani bugünden kendimizi korumamız. Bunu nasıl koruyacağız? Kur'an'daki mesajlara gönül vermek, sünnet-i seniyenin izini iyi takip etmek ve bunu da yapabilmek için muhabbetin artması. Yani muhabbet olmasa olmaz. Aşağıdaki ayet, İbn Abbas rivayetiyle ata diyor ki, Hz. Ali radıyallahu an. Bir gece hurma bahçesini suladı. O hurma bahçesi sulamanın neticesinin mukabilinde biraz arpa aldı. O arpayı getirdi. Fatıma validemiz o arpayı öğüttü. Bir yoksul geldi. Lillah dedi. Allah için ver dedi. O pişirdiği yemeği verdiler. Yine Fatıma validemiz yine öğüttü. Bir yemek daha yaptı. Aynen verdi. Kendini bırakmadılar için. Yine o sıra bir yetim geldi, yetim de lillah dedi. Allah için ver dedi, onu da verdiler. Allah için de kendilerine hiçbir şey bırakmadılar. Bize yetecek kadar demediler. Allah için verdiler. Yani bir kalbin frekansı Cenab-ı Hak'la bağlantısı, Allah için verdiler. Yine tamamını verdiler. Üçüncü olarak yine Aynı arpa ekmeğinden yine pişirdi Fatıma annemiz. Üçüncüde de esir geldi, köle geldi. Belki bu köle de bir rivayette Hristiyan'dı, yani Müslüman değildi. O da geldi, o, o da lillah dedi, Allah için ver dedi, ona da verdiler. Ve o günü aç olarak geçirdiler. Diğer bir rivayette de üç gün üstünde tam iftar vakti geldi. İftar vaktinde ona temlik ettiler yoksula, yetime ve şeye, üst üste üç gün suyla oruçlarını açarak üç gün o şekilde devam ettiler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Bu ayet-i kerime onlar kendi canlarının çekmesine rağmen yani kendileri aç yemek istiyorlar kendi canlarının çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire verirler. Yani bu Cenab-ı Hakk'a olan lillah bir bağlantı ölçüsünü bildiriyor. Allah'a olan bir muhabbeti bildiriyor. Bir de Fatıma ve Ali Efendi'nin şefkatini ve merhametini bildiriyor. Demek ki kulda ne kadar bir muhabbet olacak Rabbimize karşı. İnsan olarak dünyaya getirdi. Diğer mahluk olarak gelebilirdik. İslam'la şereflendirdi. Bundan daha üstün bir lütuf mu olabilir? Külli iradeyle Müslüman olarak dünyaya geldik. Buna mukabil öyle bir Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür hissi içindeler ki öyle bir teşekkür kendilerini bir muhabbeti sevk etmiş ki gelen lillah deyince Allah'a veriyorlar. Ya Uzu sadaka. Çünkü ayette Cenab-ı Hak sadakaları ben alırım buyuruyor. Tövbeleri ben kabul ederim. Sadakaları da ben alırım buyuruyor. Burada tam bu sadakayı Allah'a veriyorlar. Üç gün. Yahut üç seferde. Ve bunu verirken de Cenabak onların bir iş dünyalarını bildiriyor. İş dünyalarında da biz sizi Allah için doyuruyoruz diyorlar. Sizden bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz diyorlar. Yani bizim halimiz lillah diyorlar. Demek ki burada Cenabak bu ayette bize ne kadar Cenabak muhabbetimiz var ne kadar sevebiliyoruz ne kadar kendimizden kesip verebiliyoruz. Ne kadar Allah sevgisinin, muhabbetin bizde bir ölçüsü var. Bir de verirken kalbi durumumuz Ahmed'i Mehmet'i görmüyoruz. Onlar bir da biz bunu Cenab-ı Hakk'a veriyoruz. Uzu sadakat, Cenabı Hak o sadakaları alıyor. Tabi bu isar oluyor. Yani kendinden koparıp verme. Eshab-ı kiram bu misallerle dolu. Evliya Allah bu misallerle dolu. Davud-u Ta'yi'nin talebesi bir et yemeği getiriyor kendisine. Davud-u Ta'yi ete bakıyor, talebesine bakıyor. Gönlü kırılmasın diye, nasıl ben bu gönlü kırılmadan bu ikramı halledebilirim diye, bu ikramı yerine gönderebilirim diye. Talebesi firasette, hocam diyor, siz diyor, günlerce diyor etten mahrumsunuz diyor. Ben de bunu zor elde ettim diyor ve sizin için getirdim diyor. Bir Evluallah'ın firaseti nasıl ikna edecek kendisini? Evladım diyor, şu iki yetimden ne haber diyor. Efendim onlar bildiğiniz gibi diyor. E, ne güzel bir ifade. Sallallahu aleyhi ve sellem ruhani yapısı nasıl aksetmiş. Evladım diyor, bunu ben yersem diyor, bir müddet sonra dışarı çıkacak diyor. Ve bu iki yetimi götürsen diyor, Arş-ı çıkacak. Bu ihsar oluyor. Ömer radıyallahu an Şam'a giriyor. Şam'a girerken sıra köleye geliyor. Köle diyor ki, efendim siz Emirül Müminiyisiniz diyor. Halk diyor beni diyor Emirül Müminin zanneder diyor. Bu, bu hak değil ama Bir hak bile olsa ben feragat halindeyim diyor. Siz binin devede, bensin devenizin arkasında yürüyeyim diyor. Yok diyor, geç diyor, bin deveye diyor. Yani öndekilerin arkadakilere, kitlelere bir örnek olabilmesi. Yine muhacirler Medine'nin münevvereye geldi, mallarını, her şeyini bırakarak geldiler. Mallarından fedakarlık bulunarak geldi, hepsini bırakarak geldiler. Sırf kalplerini kurtarmak için geldiler. Kalplerini muhafaza etmek için geldiler. Gelince Efendimiz kardeş yaptı Ensar'la Medine'lilerle, beraber hurma topluyorlardı Ensar'ın bahçesinden ve bunu paylaşıyorlardı. Ensar, muhacirlerin fazla almasını kardeşlerine, kendi taraflarına otlar koyu yüksek gibi kendileri çok aldık Ensar göstererek muhacir kardeşine daha fazlasını vermeye gayret ediyorlardı. Çünkü bunlar Allah için kalplerini kurtarmak için fedakarlıkta bulundular diye. Bunlar hepsi ne oluyor? İsar olmuş oluyor. Yani kendinden koparıp vermek oluyor. Cenab-ı Hak da bu hali tervice diyor. Ve bu hali bize bir numune olarak bu manzarayı önümüze Cenab-ı Hak lütfediyor. Gerekçe bildiriliyor ayet-i kerimde. Esbabı mucibi bildiriliyor. Niye bunlar bir teşekkür beklemiyorlar? Niçin bunu Allah rızası için veriyorlar? Diyorlar ki biz diyorlar bunu fukarayı verirken kendinden kesip ''Biz abu sen kamtariyla o kıyamet günden korkarız.'' diyorlar. Hatta burada çetin ve belalı gün tercümesi. Yahut mukassi bir gün, sıkıcı, daraltıcı bir gün. O günün şerrinden korkarız diyorlar. O günün şerrinden korktuğumuz için biz bunu Allah rızası, sizden bir teşekkür, bir minnet, bir alaka, bir iltifat beklemiyoruz diyorlar. Yani burada ne oluyor? ...onlar dünyevi bir ihtiyaç için veriyorlar. Fakat bu dünyevi ihtiyaç verirken bu verenler ise bir ahlet selametine kavuşacaklar, ebedi bir saadete kavuşacaklar. Allah'ın rızasına kavuşacaklar. Yani bunun için Ebu Leys Semerkandi Hazretleri veren diyor alana bir teşekkür edası içinde olmalı diyor. Allah'ın bir dünyevi ihtiyacı görülüyor, veren ise Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşacak. Ayet-i ilgili nükteler. Yine devamı da ayetin. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından korur. O kıyametin şerrinden korur. Ve onların o kıyamet günü gönüllerine bir ferahlık verir buyuruluyor Rabbimiz. Yani lillah olması her halimiz. Demek ki ayet-i kerimenin muktezasından çıkaracağımız infakla ilgili nükteler bu yalnız gıda için de değil her şey için. Yani bir mümin kardeşine bir baston olabilmek. Ona yardımcı olabilmek. Onun muhtaçlığını, ihtiyacını sendeki olan imkanlarına telafi edebilmek. Mümin kardeşine an gelecek kendini tercih edecek. Fedakarlıkta bulunacak. Fani dünyevi gayeler içinde Allah için infak edilecek. Kıyametin şiddetinden korkarak infak edilecek ve ihlasla yapılacak infakta Allah'ın rızası olduğunu düşünmek. Müminlerden Cenab-ı Hak böyle buna benzer salih amelerin işlenmesini arzu ediyor. Hatta Sadi Şirazi'nin güzel bir nüktesi var. Diyor, hak dostları diyor, kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş ederler kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş. Yani garipler, kimsesiz, yalnızlar. Terk edilenler. Yani bunlarla münasebet kurarlar. Bunların bunlar dert dert ortağı olurlar. O matemlerin civarında bulunurlar. Hak dostları kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş ederler.